Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. İlk birkaç insanları filozof e Günaydın modern sabahlar radyonuzda bu şahane perşembe sabahında. Açık, açık söyleyeyim bir şey bazen böyle ağzında sakızla çok sersen çok rock bir adam olacağımı düşünüyorum da burada gücülük ağzında sakızla yapılacak şey değilmiş o yüzden müsaadenizle. İlerleyen dakikalarda Octay Demirci ile beraber günün gazetelerine bakacağız sevgili dinleyiciler ama önce. Şu güzel güne yakışan güzel bir şarkı Creme Reis Dreams 103.5 Radyo 3 Tekrar sakın tağzımı atayım Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlk altı günaydın hepiniz Bir kez daha 8.13 oldu saatimiz Bu güzel perşembe sabahında Güzel güzel diyoruz ama Gelin senin olup da aklınızda bulunduğunu sevgiyi dinleyecek. Ama aşağısı senin olabilirsin Yukarıya bir bakın. Kırıl bir gökyüzü göreceksiniz. Orada bir güneş varsa bir şekilde öyle ya da böyle ısıtacaktır sizi. Macera dolu günümüzde dünyanın bütün adamları Fahir Öğüncü'ye ulaşamadık sevgili dinleyiciler. Bir coşku için de kayıplara karıştığını düşünüyoruz dün gece saatlerinde. Oktay Demirci tüm gündemin sorumluluğunu sırtlayarak bugün stüdyomuza gelecek. B stüdyosundaki yerini koruyacak ve A stüdyosundaki Fahir Öğüncü'nün mikrofonuna saat 9 civarında bir çiçek bırakacak. Bu sembolik anı da canlı yayında sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Tabii ki gün içinde baş. Başka olaylar da olacak. Saat 9'da e, fahin mikrofonunda çiçek bıraktıktan sonra e, 9.01 gibi bunun ne kadar saçma sapan bir hareket olduğundan bilip çiçeği geri alma törenini izleyeceğiz. Bunu da canlı yayında sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Çiçek hadisesini e, anlattığını duydum. Bu sembolik anı dinleyicilerimiz bilsinler. Ne oluyoruz demesinler sabah sabah. Tabi ki artikülasyonu çok düzgün olan dinleyicilerimiz ne oluyoruz? Diyeceklerdir. diyeceklerdir. İşte. Onları şimdiden duyar gibiyiz gerçekten. Ee, ben her gün bir başka kişi olarak katıldığımı hissediyorum yayına öyle mi hmm. sence de? Yok çok uzun zamandır sakallı olarak biliniyorsun. Mesela Fahir Neyse. dünyanın bütün adamları olarak her gün başka birisi olma hakkı var. Yani e, tabii sen şimdi A stüdyosundan B hatta şöyle söyleyeyim A stüdyosundan B stüdyosuna... Öyle görünüyor olabilir de dinlerken farklı farklı ses duyuluyor gibi hissediyorum. Ha Ondan... sen tipleme oluyorsun tabii sağlıkla ilgili Valla, sebeplerden evet, dolayı. pazartesi bir başkaydım, salı bir başkaydım. Çarşamba'da ses kısığı ...yaşadığın gün vardı. O fena bir gün değildi yani. Bugün de... Hmm, şu, an, yani, ...şu an fena değil Eski Oktay Demirci'ye çok yakın. Yakınım diyorsun. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. İyice Bu, boş konuşmak için... ...yüzde de vermek istiyorum. Yüzde 80 eski Oktay Demirci. Çok teşekkür ederim. Bugün aldığım en güzel iltifattı. Şu ana kadar... Çünkü daha e, bir tek seni gördüğümü bir de gazeteleri aldığımız adamı gördüğümü düşünürsem o da pek bir şey söylemedi bana. En güzel iltifatı bugün herhalde yine Fahim Önç'le birlikte Gross Market Oluş 5'lerinde tanıdığınız e, e, reyon sorumlularından alacaksınız. Siz. Bugün şöyle bir gazetelere bakıyorum da e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ee, anlamına gelen ifadeler var gazetelerde. Bakalım ne olacak bugün de Yeni bir dönem başlıyor bugün biliyorsun. Evet doğru. Bakacağız artık o yüzden yani. Umut'la bakıyoruz aslında tabii. bu dönemede ve yani e, bizim kuşağımız tabii daha büyükler daha eskiler çok daha sert şeyler hatırlıyorlardır da Nevroz deyince aklımıza gelen şey işte gaz bombaları gaz bombaları dedi. o zaman biber gazı yoktu galiba gazetli sular, coplar, havada uçuşan Aynen taşlar öyle. böyle şiddet olaylarıyla anılan bir şeydi ee, bu yıl umutla insanlar bakıyorlar Nevroz'a tam anlamıyla böyle bir e, bayram heyecanıyla bakıyorlar çünkü başka Nevroz'un ötesinde başka bir dönemin daha habercisi ee, iyi dileklerle biz de e, takipçisi olalım bu olayın Yani kardeşlik ve barış diyelim bizde Kardeşlik evet. ve barış ve bir taraftan Devruzumuz da Yani kardeşlik ve barışı e, Böyle yaşayabileceğimizi gördükten sonra Geçmişe dönüp de o kadar yaşanan Şeye de bir tühpe Demeden duramıyor insan Tühpeden daha yoğun yani, Şeyler hissederek tabi diyor bir şeyler insan da e, Bugün dediğimiz gibi bir e, şey olsun Geçen yılları dönüş, da unutacağımız evet. bir öyle bir güzel bir barış olsun ki o acıları da unutalım diyoruz. Evet, buyurun efendim. Eee balık. Diye ben balık mı hiç ya. Ben bal balığa çıktımmış. Ben bunu anlattım ya kayınpederin gözüne girmeye çalıştığım zamanlarda damat olarak. Tamam. Çıktım. Dünyanın en sıkıcı, en evet. sıkıcı. O konuda, o konuda en sıkıcı ki beni biliyorsun. Çabuk sıkılan da bir insanım. Evet. Ama Çabuk sıkılmama rağmen bazı şeyleri devam ettirebilen de bir insanım. Ama daha sıkıcı. Daha da sıkıcı bir Anlaşıldı. şey. Anlaşıldı. Ama ben ne kadar sıkıcı olduğunu... Tamam, Sen mesela bir bana çok sıkıcı yok. şeyler söyle. Mesela 100 kilometrede kaç lira benzin yaktı arabanın? Uzun Saatlerce uzun, konuşur. Uzun uzun anlatıldığını düşün. Ba 5 saat balığa mı çıkacaksın yoksa 5 saat bu adamla 100 kilometrede ne kadar yakıyor onu mu konuşacaksın? İki arabanın kıyaslanması. Ben 10 saat konuşurum. Peki ben sana daha sert bir şey soruyorum. Tamam. İki arabanın kıyaslanması. Aktif konuşmayacaksam dinleyeceksem 10 saat dinlerim. Hayır canım bir kişi... İki kişi konuşuyor, sen üçüncüsün ve zorunlu olarak... Daha da otur. zevkli dinlerim. Hadi canım, balıktan Tabii daha ki. mı zevkli oluyorsun? Çok odursun. daha zevkli. Allah Allah ya. Yani bir de şey, acık bir tarafı ödenen hesaplar. Mesela bir adam <gülüyor> geliyor çünkü. sana... Hele şu anda işle ilgili bir şey de olduğu için... ...arada tahminlerde bulunur. Bir dakika, abim neredeydiniz? Ne vardı falan diye. Ha işte, o doğru anladın. Yani bir adam geliyor sana, dün... Geçen hafta ve geçen haftanın ben ne başında ödediğini. ne yediğini, kaç kişi, yedi ne geldi? kaç kişi yediklerini, nasıl ödediğini ve e, ne yaptığını anlatıyor. Vallahi onu da dinler. Hadi ya. Ha, hem de onu da sohbete de katılırım. Ama balık, çünkü balık, yani şimdi mesela bir adam senin yanında dünyanın en sıkıcı sohbetini yapıyor diyelim. Evet. Onun sıkıcı bir şey olduğunu bildiğin için bir vücudun bir tahammül hormonu salkılıyor o anda. Böyle bir şey var İstersen. Şeyden bakabilirsin tahammül hormonu çok sıkıcı bir sohbet artık nasıl bir hormonsa senin aklında o sırada hani bazen bir şey boş konuşurken bir adam başka şeylere dalarsın ya. Evet. Güzel çok, hayalleri hatırlarsın çok falan Çok iyi bilirim falan. onu çok iyi bilirim. İşte o hormonla şey bu balık tutarken vücudunun e, o şeye hormonları etkisiz oluyor çünkü vücudunda bir bölüm yani hakim olamadığım bir bölüm bunun çok eğlenceli bir şey olduğunu düşündüğü için çok eğlenceli bir şeydir bu çok eğlenceli. Diyor. Sıkıntıya tahammül etme gücünü azaltıyor. O yüzden daha da sıkılıyorsun. Yani sıkıcı olduğunu bilsen o kadar sıkılmazsın. Ama eğlenceli olduğunu zannederek gidiyorsun balığa. Bir kere kayalara oturuyorsun rahatsız rahatsız. Şimdi ben e, Ve de balık tutamıyorsun. Anladım. Senin duygularını çok iyi anladım. Teşekkür ederim. Ee, ve onaylıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim Ege Bey. Ben uzaydan gelmiş gibi yapmayayım. Tabii ki ben de balığa gittim. Balağa gittim derken balağa gidenler vardı. Onlara eklemlenerek yancı olarak gittim. Evet, zaten. Ee, ve ayaklısı değilsin. Acay yancısın. Hiç değilim ve herkesin oltası havalıyken orada ne? kalan yancı oltası verildi bana. Öyle ne düşün şey yani. Şey mi peki böyle bir mantara sarılı? Bir şey mi yoksa? Maalesef. Zopalı mı? Maalesef mantara sarılı. Yani herkesin zopalığı bilmem neli mantara sarılı olan adam da vardı o ekip arasında ama onun mantarı Kalite mantardı. İşte benim benimki o bulaşık bezleri var ya. Çok acıklı anlıyorum. Çok kullanılmış bulaşık evet. bezi gibi bir mantar düşün yani. Anlıyorum. Ben. Ya ben zaten çıkarken bir ezgin çıktım yani. O ekibin arasında. Bir de kendi aralarında şakalaşıyorlar. Bir şey var böyle böyle bir bir dilleri var. Ben işte yayın mı diye böyle saçma sapan girmeye çalışıyorum falan yani ben böyle sana bir. Gerçeği söyleyeyim. Kendi aralarındaki dil de yavan. Yalan yani i̇ki mı? balıkçı. Ne yem kullandın sen? Ne yem kullandın? Orada mı çıktın? Orada çok var. Erken gitmek lazım. Abi Sana balık işte gitmemek onu lazım. Onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Şimdi e, ben bir şekilde gittim. Çok da sevdiğim adamlar vardı. O gün sonuna kadar en azından. <gülüyor> Öncesinde. Ondan sonra e, ben tabii başarısız oldum. Yani başarının tanımı burada balık tutmaksa eğer. Yoksa balık tutmayı öğrenmekse onu çok güzel öğrendiğimi düşünüyorum. Başarının... Tanımı balık ha. tutmak da olabilir, hoşça vakit geçirmek de olabilir, çiftte başarısızlık senin. için. anladım. Double double yaptım ben. Double double dediğimiz. <gülüyor> yani <yaptım. gülüyor> double double öyle geçer. Double double de <gülüyor> nasıl geçiyor bilmiyoruz. Evet. <gülüyor> double double yaptım, double double yapınca şimdi e, şimdi senin bu anlattıklarında da anladığım kadarıyla double double hatta triple triple var. Yani belki senin e, durumunda bir sempati kazanmış olabilirsin Kayınpederinin bir sempatisi. Tabii. Oradan dolayı bir teselli olabilir sana. Yani... Yok o da olmadı. Çünkü o zamanlar rakip damat adayı vardı. Yine bürgeyle sonra... evlenmek isteyen bir başka kişi mi Ege? Yok da Saçma benim... sapan rakip damat adayı diyorsun. Ha şöyle diyeyim. Aileye girmeye, aynı dönemde aileye girmeye. Tabii onun bu rekabetten haberi yoktu. Bunlar tamamen benim iç dünyamda olan şeyler. Tahmin ediyorum da işte ben netlesin diye soruyorum. Rakip damat adayı deyince hakikaten düelloya şey yapacaksınız. Kim kazanırsa Yok bürgeyi sen... o alacak. Baldız'ın o dönemki... Ee, şey, Anladım. yavuklusu. Anladım. Zaten Bak, o olmasa sevgili dinleyiciler sevgili dinleyiciler, o olmasa o kayınpederinin altındaki bakkalla mücadele edecekti EGB. Yani <gülüyor> o yüzden onu, <gülüyor> onu kendine rakip olarak seçmişti. Buradan dinleyicilerimize, 35 yaşındaki adam. Dinleyicilerimizi hatırlatmak isterim. Balıkçılık sadece <gülüyor> doğayla rekabet değildir. Baktım o yani oltaları fırlatıyor bir şeyler. Ama bu arada ha, sakın. Üçünüz mü gittiniz? Üçümüz ve bir tane de başarılı adam. Abi o zaman sen de benim durumumdaymışsın ya. Yani ha, ama durum, durumlar çok paralel. Tek teselli düşün, dinleyicilerimiz şey diye düşünüyor olabilirler. Bu beceremedi, diğerleri çatır çatır balık çektiler falan filan gibi düşünüyor olabilirler. Hayır. Herkes başarısızdı. Sadece o bir tane adam vardı. O takır takıcı, kimse anlamıyor. Biraz oraya ben geçeyim falan diyorlardı biraz uğraşanlar. Kimse balık tutamadı ama böyle bir olta atmalar, bir şeylerle falan... ...hoşça vakit geçirdiklerini hissettim. Şimdi siz orada... Balık tutan adam azınlıkmış. Yani o durum o durum çok herkese zaten durum. biraz rahatsız etti. Her, herkese denk gelmez o durum. Yani benim durumumda başarısız adamlar azınlıktı balık tutamayan tırnak içinde balık tutamayan adamlar sayıca daha az olduğu için. Yani onu diyeceğim yani balık tutamadığın zaman galiba daha sıkıcı geçiyor da balık tuttuğun zaman daha eğlenceli geçiyor olabilir bu balıkçılık aktivitesi. Yani onun da etkisi var. Şimdi biz yani 14 senelik hayatımız boyunca birer kere balık tuttu, tutan, tutmaya giden adamlar olduğumuz için yani bunlar tabii ki sıkıcıyız, sıkıcıymış diye bahsetmemiz çok normal bir yandan da iyi. Balık tutmanın bir de şurada eğlencesi olabilir. Bak onu kabul ediyorum. Deniz kıyısında değilken kışın, yazın tutacağım balıkları Yazın balığa çıkacağın anları hayal ederek burada oltacı dolaşmak. Efendim bak 3 numara bir alacağım 5 numara bir sınav, böyle şey alacağım oradan işte sallama yapacağım falan diye. Orada alışverişini yapmak işte bu benim balıkçı çantam bu benim balıkçı yeleğim, bunlara geleceğim bu taburem olacak falan. Bunun alışverişini yapmak ve hayallere dalmak güzel olabilir. Ama sahile indiğinde işte kayıkla çıktığında bu işin eğlenceli olduğunu kimse lütfen de, de, kim iddia ediyorsa lütfen açılsın. ...atın beni denizlere desin. atsın oltasını. Yalnız sen o örnekleri verirken de sıkıldım ben ya. Yok ya o alışveriş senin bile hoşuna gidecek. Ben Yok, inanıyorum sen, bak. Sen alışverişi sevdiğin için hoşuna gideceğini düşünüyorsun ama bu misina dünyası yani misinacıya girdiğini düşün abi. işte onun sonra o alışverişinde de balık tutarken arkadaşınla sohbet ediyorsun. Kaçmaya başladın. Senin nasıl? misina kaçlıktı? Kaçlıktı orada her şey bağladım mı ona? Ne em kullanıyorsun? Nereden atıyorsun? bir şey çektik. Orada biz işte Bodrum'da tekneyle çıkmıştık. Orada çok çektik. Sonuçta bak ikimiz de çok e, sertiz bu konuda da şey diyen yani dinleyicilerimiz de Vallahi var. Ben onu söyleyeyim. Bu arada telefonumuz yani yanıyor. Ben sizi bir balık tutmaya götüreyim de nasıl zevk alınmıyormuş bir görün diyen Önce bir balık yemeye götürürse bizi belki olabilir. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Teşekkür <gülüyor> ederiz. Kimle görüşüyoruz beyefendi? <gülüyor> Toğda ben Balık Tutma İstelenler Derneği'nden arıyorum. Valla Va var Hoş mı geldiniz? öyle bir dernek gerçekten yoksa siz bu sabah bu kadar yıpratınca biz bu derneği kuracağım diyerek mi aradınız bizi? maalesef beni zorunda bıraktınız valla siz, tam sizden bahsediyorduk isminizi anmadan fark ettiniz mi bilmiyorum onu. yani ne zevk alanlar vardır diyorduk yani aynen öyle konuşmanın sonları öyle oldu yalnız ben size bir şey söyleyeceğim bence kayıp edeyiniz, yani bu balık tutmayı sevenlerin klasik damat seçme yöntemidir ona maruz kalmış olabilirsiniz bence Yok canım biz o zaman bitolu Seçme aşamalarını geçirmiştik Bu artık damatla hoşça vakit geçirelim Aşamasıydı Yoksa ben orada kendim bir sınavda değil Bir eziyette buldum sadece yani onun, onun şeyi yok. Bugün deseniz yani sizden hiçbir beklentim yok, gözünüze girme çabam yok. Ege, gel senle beraber balık tutalım. Oltalar benden deseniz size şu anda tek ayak üstünde 20 tane bahane var. Ya bir de ama şeyi öğren. Çocuğum, çocuğum ateşli. <gülüyor> Hakikaten çocuğum ateşli. Şeyi var. öğrenmemiz lazım. Bir dakika Ege, şimdi sana bana yani olay geçti de şimdi sizden öğrenelim o olayın ritüeli nedir. Bizi dinleyen genç erkekler varsa onlara da tavsiyeler olsun. Yani balık tutmaya mı götürür kayınpederler damat adaylarını netleştirmek için? Daha doğrusu damat adını netleştirmek için. Vallahi bana bana öyle geldi çünkü biraz sanırım ee, sabır şeylerini kontrol etmişler. Orada balık tutarken acaba ne kadar dayan Ne kadar, daya sonra, ne kadar sonra sabırsızsa denize mi atılıyor orada? İyi <gülüyor> yapılıyor. Sen de kullanıyorsun damat. <gülüyor> Siz nereye gidiyorsunuz balık tutmaya? Bir de onu öğrenelim de. Valla ben Karadenizliyim aslında. Sinopluyum. Evet, ama ee... sizde şimdi ailede geleneklerde balıkçılık var. Bir de olta balıkçılığı değil. O ayrı yani eve ekmek getirmek için denize açılan adam ayrı. O ayrı tabii ben hobi amaçlı şey yapıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Benim 2 yaşında oğlum 2 yaşındayken ilk balığını tuttu. Şimdi halen şeydir yani Ankara'da olmamıza rağmen rüyalarına girer yani. Biraz da sanırım insanın nasıl diyeyim. Herhalde kanında olan bir şey. Vallahi, Benim kanı, babam da. Kanında da olması eden, lazım. Söyleyeyim. Belki de yani sizin oğlan 2 yaşında onun bir hevzi zamanında tattırmadıkları için mi acaba o heyecanı? Abi çok erken başlamış. Neydi oğlunuzun ismi efendim? Deniz. Yani evet. Deniz, Deniz de ismi de hakikaten balıkçı olmaya elverişli bir isim. Yani, <gülüyor> e, yani o başarıyla başlayınca hayata e, tabii ki onu heves olur. Zaten evet. Karadeniz'de öyle çocuklara bir 2-3 yaşında. Şakacıktan da olsa bir tane oltanın ucuna balık tuttururlarmış ki o heyecanı alsın. Şakacık. <gülüyor> Yoksa şey olur Olur muydu diye düşünüyorum da deniz 2 yaşındaki 2 yaşındaki çocuğun sıkılma süresi 30 saniye. O 30 saniyede <gülüyor> hadi 30 saniye tamam. ilk 30 saniyede balık tutulmaz da bir 5 <gülüyor> dakika balık tutmadan orada geçse herhalde benim sıkıldığım kadar çocuk yaşta sıkılır tabii canım. Ama orada işte başarı olunca demek ki Evet şey başarı olurdu. başarı. Gerçekten kendisi mi tuttu deniz? Aynen öyle. Yani iki yaşındaydı. E, hatta şöyle söyleyeyim, e, siz de iyi bilirsiniz Çocukların öyle öğ uykusu vardır, öyle uykusu uyumuyunca uykusuz uykusu olurlar falan. Aynen, aynen. E, teknede giderken e, adam ben uyumayacağım dedi. Ben uyumayacağım dedi. E, elinde de olta vardı ve şey e, bir baktım, kafası gü güneş gözlü vardı gözlerinde. Görmüyorum tabi. Kafası düşmeye başladı ama oltayı bırakmadı elinden. Adam şeyde teknede uyumuş yani giderken elinde oltayla. Ve şey e, o halde de o balığı tutmuş. Sonra baktım uyuyor Deniz. Dedim Deniz'ciğim uyan uyan balık gelmiş oltana dedim. Ben uyumuyorum ki ben uyumuyorum ki dedi çekmeye başladı falan. Yani, birden e, yaşlanmış e, fark ettiniz mi? Ya 50-60 <gülüyor> yani 65-62-64 falan yani. <gülüyor> Peki... <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Bu şey kısmı var mıdır beyefendi bu balıkçılıkta? İşte doğayla yalnız kalma, biraz kendini dinleme kısmı. Yoksa arkadaşlarla gidince daha eğlenceli oluyor bu. Valla o kişiye göre değişir ama ben de ilk seçeneği daha kendime uygun buluyorum. Ee, kesinlikle hani kendinizi yeniliyorsunuz balığa çıktığınızda. Bütün dünyayı geride bırakıyorsunuz. Limanda kalıyor. Peki şey. önemli midir ne kadar büyük bir şey ama tuttuğunuz? Ama siz bir de tekneyle çıkıyorsunuz galiba. Tekneyle evet. Ya büyük bir iş önemli değil. Ne kadar tuttuğunuz da önemli değil. Hiç tutarsınız. Yani hiç tutamazsınız. Çok tutarsınız. O da önemli değil. Önemli olan bence e, o şeyi yaşamak. Ama, Tabii ki balık tuttuğunuzda çok daha zevkli oluyor. Ama kıyı balıkçılığı daha sıkıcı diyebilir miyiz peki? Şimdi siz tekneyle çıkıyorsunuz. Ben teknede sizin yanınızda otururum. Hiç sıkılmam yani. <gülüyor> Ağzına bakarsanız haklısına yani. Evet. Kıyı balıkçılığının evet. sıkıcılığı konusunda biraz şey yaparsanız, bize destek çıkarsanız... <gülüyor> Çünkü balıkçılar hiç... bile destek veriyor diyeceğim bundan sonra teori. <gülüyor> ya konuda haklısınız. Yani e, kıyı balıkçılığı biraz hani tekneyle çıkıldığı zaman sıkıcı geliyor. Yani hani hiç tekne bulamasam kıyı balıkçılığı yapar mısın deseniz yapmam herhalde. Yani Bence yeterli e... konuşmamız çünkü balıkçılıktan <gülüyor> soğuyacaksınız bizimle <ya> konuşmak <gülüyor> için. Yani bence e, yeterli. Ya deniz seni <gülüyor> bir daha... Yavrum Deniz hatırlıyor musun sen balık tutmuştun? Evet baba bir daha yapmayacaksın onu. Çok sıkıcı <gülüyor> bir şey. Yani ben nasıl bu balıkçılıktan zevk alan birine ama yapma çok sıkıcı bir şey diye zorlamazsam. Biri beni zorlamadığı süreci problem yok. Yani öyle zorlama da var çünkü balıkçılıkta zorlama olmaz diye biliyorum ben o, halbuki. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun Çok efendim. Efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun görüşürüz. Deniz'e de çok selam bizden. Bu arada, Teşekkürler. Balıkçılık hakkında konuşasımız varmış. Neden konuştuk? Sivas'ta bir olay oldu. İstersen ee, biraz reklamcılıkta yatsın. Ya, Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Canlı yayında sürprizler bitmez. Bu ee, sabah bahsetmiştik. Balıkçılık konusunda e, uzman bir konumuz var olacak demiştik ee, dünyanın bütün adamları five inch bu sabah balıkçı şapkasını takarak <gülüyor> dünyanın, dünyanın bir, bir... şekilde sildim <gülüyor> biraz <gülüyor> koku yok kusura bakmayın ama yani yok abi hiç kokudan rahatsız değiliz de dünyanın bütün adamları dememizden sen rahatsız mısın ben çok seviyorum ya benim en güzel kimliğim o. ...dünyanın bütün adamları. Kimliğin topluluk ismi olarak kullandın herhalde. <gülüyor> yani evet evet. Çünkü pek çok kimliği tek başına. Ben de barındayım. bayağı bir kişilik bölünmesi var. Vallahi sağ olun sayenizde hepsini karşılıyor. Ve bu kimliğinle otobüslerine de binebileceğini... ...müjdelemek istiyorum. Bu çok teşekkür Hadi canım. Ediyorum. Vallahi ben de şu anda bir Bu kimlikle <gülüyor> dünyanın bütün adamları kimliğe. Öyle bir şey mi var? Tabii. Rektörlükten onaylandı. Sen bir sakallı kimliğinle binebilir misin? Hayır. Efendim ben sakallı kimliğim. Hayır. Nein. Allah Allah ya 14 senedir buradayız biz. O kimliği alamadık. Otü o, mezunu, mezunu kimliğinde binebilir misin? Hayır binemem. binemezsin. <gülüyor> Peki karısının doğum gününde evinde olmayan adam kimliğinde binebilir misin? Antalya'da, <gülüyor> Antalya'da olan adam mı? Hayır binemem abi. Ya bak gördün mü? Tabii ki ben de pek çok kimliğimle binemiyorum. Ben kimliğinle bu, bineceksin diye bir şey yok. Ama bir bütün olarak bir şey ifade ediyor demek ki. Ege sende, sen musun? Hayır, de sen mi biliyor musun otobüslerine? Benim araban var zaten ya rahat rahat gidiyor. Taklit konusunda başarısı olmasına rağmen sayıca en çok taklit yapan <gülüyor> adam kimliğinle binebiliyor musun? Bilemiyorum ama otobüs bir kenara çekip bir süre beni seyrediyor. <gülüyor> Bakıyorlar valla şahidim, şahidim o. <gülüyor> şahidim. Kız babası Ege Kayacan olarak binebiliyor musun? İki da kız iki babası. Kız double double dediğimiz. Hmm. Hasis Ege Kayacan kimliğin var senin onunla binebiliyor musun? Onunla da binemiyorum da. ben... Siz de GK'ya çağın şey, kimliğiyle binebiliyor musun? Bana <gülüyor> ulaştırılmamıştı yani. Ne? Taklit konusunda en başarısız olmama rağmen en çok kişinin taklitini yapan sayıca, adam... Orda, sayıca. Orada unutma. Sayıca intok yani... Böyle bir kimlik kimliğini... bana ulaştırılmadı. Siz herhalde Gross Market'te dolaşırken bu bize adama vermedi. ne isim takalım diye bir şey yapıyorsunuz? Abi yapıyorsun. bize, bize verildi. Bize verildi abi. bana ulaştırılmadı. Senin, senin bana ulaştırılmadı. Senin kimliğinin fotokopileri verildi bize niyeyse. <gülüyor> Aslı ben hayat konusunda hepinizden daha yetenekli Doğru. olduğunu düşünen adam kimliğini evet. öyle. öyle ortaya çıkıyorsunuz. Düşüyor. <Rica ediyorum. gülüyor> Bozulan adam kimliğini şu anda eline almış durumdasın. Onu onu ben açık bir kimlik vasfı değildir. Büyük kimlik yoksa ısrarcı, kimlik. <gülüyor> kişiliğiyle çıkan adam kimliği de şu anda <gülüyor> Vallahi söylüyorum. sen de az değil misin be Ege? Sen de dünyanın bütün adamları olma yolunda ya Oktay yani ben de her şeyden etkilenen adam kimliğimle. Araya reklam aldık sevgili dinleyiciler. Araya Bayağı reklam adam, Alan adam kimliğimle ortaya çıkmak istedim. Herkes kimliğini konuşturaya baktım. Ben de kimliği mi konuşturayım abi? Sevgi dinleyiciler, de kimliğiniz azsa bize başvurun. Size kimlik, kimlik çıkartalım. Ve sahte değil, hepsi gerçek. Vallahi çıkartırız ya. Hepsi gerçek. Mesela dinleyicilerimiz arasında daha başlamadığı ilişkiyi Moskova'ya gideceği için bitiren adam var. Hadi ya Öyle, öyle bir dinleyicimiz var Bizde hepsinin kimlik kartı var Var maşallah e Hiçbir şey koyacak yer bulamıyoruz ya Evet yani lütfen gelin kimlik kimliklerinizi al Arkadaşım yani Vay her şeyi bize yüklemeyin ya O kimlikler otobüslerine binemedikleri Ne yapacağım o kimliği diyorlar da Almıyorlar bu kimliklerle ziyaret çıkartı alınabiliyor mu? Bu kimliklerle... Herhangi bir yere girerken. Alınabiliyor. Yani çünkü ehliyet vermektense bu kimlikleri vermek tabii daha ki, iyi değil tabii mi? Ki. Tabii ki. Tabii ki. Ama yani... Mesela bize geldiklerinde bu kimliklerinden birini muhakkak vermeleri gerekiyor. Kızlar için sıkıntı değil de erkeklerde şey oluyor yani cüzdanı taşıyınca oturma bozukluğu. Şimdi Fahir mesela kalça çıkığı var adamın 40 yaşından sonra o kadar kimlikten sonra... Bir tarafım Cizana benim koy koy. küçük. En çoktan... sonunda dünyanın bütün adamları kimliğini çıkardık ki rahat etti. Dünyanın iyi yeşil dedi. pasaport gibi bir şey oldu. Popo naklini yaptıran adam kimliğimle plana çıkmak istemiyorum ama böyle de bir kimliğim ya, söz konusu yani. acaba böyle 40 bir yaşındayken boş... popo diyen adam bence kimliğini de onun içine soktur. Popo dedim mi ben ya? <gülüyor> evet. Popo, dedi. popo dedim. <gülüyor> popo diyen adam popo kimliğim. <gülüyor> yani 40 yaşında. Hayır diyebilirsin tabi de. E sonuçta yani, bölge ne diyeyim kaba et. Sonuçta o da bir organ orası da et orası da et. Ne, Ama zaten ne? Yani yanlı yayında popo dedi. Ama siz de çok tekrar ettiniz canım yani. Bizim de belki ki diyesimiz var da kimliğe direkt vallahi. başvuruş yapamadık biz. <gülüyor> Buyurun efendim. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah, Allah Allah. Estağfurullah. Hoş bulduk. Sivas'ta bir... E, Heh, o konuya döneceğiz. Kılıçkaya Baraj Gölü'nde... Yarım saat balıkçılık konuştuk. Balıkçılık da. konuştuk. Sebebi de Sivas'ta bir e, Bahattin Duran isimli e, vatandaşımızın Kılıçkaya Baraj Gölü'nde tuttuğu yayın balığının ağırlığı. Zincirleme isim tam nasıl. Ben biraz saf bir genç kız gibi sorabilir miyim bazı sorularımı? Yayın balığı... Saf balığın... genç kız değil, saf bir Türk genci olarak soruyorum. Hı hı. O, evet. <gülüyor> ya, bir saf saf soruyorum saf, saf bir genç olarak evet, önce net yani. olsun. baraj insan yapımı bir şey ya evet. Evet. şimdi ben mesela şeyi kafamda oturtabiliyorum A Ankara mesela hani Moskür'ün ortasında e bir yer ama o zamanının ne yapılmış işte e yeşillendirilmiş böyle kurulduğu zamanda ormanlar kazandırılmış şehre ve bir tilkinin evet. Sincap'ın Aa orası güzelmiş. Yalla diyerek buraya geldiğini, o ormanlarda kendine bir yaşam kurabileceğine inanıyorum. Çok güzel. Evet. Güzel, güzel. bir not, not alalım oktan. Öncelikle güzel bir ilan. Bunu kabul ediyorum. Evet. Ama ee, çölün ortasında insanlar, mühendisler, genç mühendislerimiz burayı kazak, buraya su gelsin Aman, evet. falan filan bir Burada şey yapalım, baraj yapalım dedikten sonra yayın balığının bir tilki gibi, bir sincap gibi orası çok güzelmiş. Yala. yımış yımış yüzeriz diye oraya nasıl gideceğini kafamda oturtamıyorum. Teşekkür ediyorum. Süreci zedemememek adına daha fazla söylemiyorum ve teşekkür ediyorum. Öncelikle teşekkür ediyoruz Ege. Yani gerçekten bu soru için teşekkür ediyoruz. Bu sadece senin değil, milyonlarca genç Dima'nın zihnini de kurcalayan bir soruydu. Öncelikle onlara bir tercüman olduğun için ben kendi adıma... Rica kendi adım olmak üzere... Sevgi dinleyiciler bu sorunun cevabını önümüzdeki hafta vereceğiz. Anca geliyorsunuz. 28 Mart beraber. O güne kadar birbirimize teşekkür edin. Evet. Var mı cevabım falan? Vallahi cevabım şöyle. Ee, şöyle Salıyoruz. Salıyoruz yayın balığını geliyoruz oraya salıyoruz. Çünkü bazı denemelerde yapılıyor balıkçılığı. Bu gölde balıkçılık güzel olur. Burada türleri bir şey şu türleri koyalım. Bunlar burada birbirleriyle çok güzel gül gibi geçinir giderler. Barajda, biz açık bir barajda bir ekosistem kuralım evet. diyerek. En başta biraz biz gazlayacağız. Tabii önce, Böyle bir doğal dedim. denge olmadığı için kafasına göre balık atıp oradaki doğal denge zaten yoktu ki burada doğal denge gibi. Böyle yok, bir dertlenmeden değil. atıyorlar mı? Yok diye yani dertlenmeden değil belli bir şey de atıyorlar ama bazen saçmalıklar da olmuyor diye böyle saçma sapan e, bazı türleri yok eden balıklar var bulundukları ortama. Birbirlerini do yiyorlar. Yok. Domine eden. İşte diye. öyle de baraj yani yapay baraj. Yapay baraj bahsediyorsan... ama benim bildiğim şey var yani belli tür balıkları koyuyorlar. Üresinler. Sonra üresinler. herhalde insanlara hemen haber vermiyorlar. Üresinler, üresinler diye. Mesela Beyşehir Gölü'nün tamamen kuruduğunu <gülüyor> bittiğini biliyoruz ya. Balıklar orada abi. kurumadan önce tamamen ekosistemin değişti. yani atılan balıklardan işte bu e, mantıkta işte sonradan eklenen e, canlılardan dolayı e, dengenin değiştiğini ve işte sularında da çekilmesiyle şu anda tamamen kuruduğunu biliyoruz ama yapay baraj gölü için e, öyle bir şey yok. ...dertlenme olmadan... ...önüne gelen herkesi her şeye atabiliyor mu? Yok canım, Yoksa onu, onu kontrol eden biri onu var. Onu kontrol eden biri var. Haftalık şenlikler oluyor... ...göle ee, balık atma şenlikleri... Kaidesi mi var? Faire'nin söylüyor. ...evet kaidesi var. Bir çok. kaidesi var. E, Faire demedi de herhalde. Yayın balığı herhalde. atmayı tercih etmişler yani. Yayın balığı atmışlar... ...vallahi biraz da önce atmışlar O zaman atmışlar gerçekten... Galiba. ...balık yakalamış sayılmaz... ...özür dilerim... ...eğer bir şeyse bu... ...ne? E, ...varaj gölünden tutulmuş balıklar... ...insan tarafından yerleştirildiyse. Bunun adı balıkçılık değil. Ne olabilir? Yani bir, ebeleme, bir şey bulma ebeleme, ebeleme gibi bir şey. Yani Oraya ben bir şey takladım bunun bakalım. Ne kadar önce yapılmış da bu baraj ne olmuş ya? Oktay biri de salmış da olabilir. Yandaki Abi barajdan. Böyle böyle bir şey salınmaz ya. Hay küçükken salmışlardır da. 100 kilo. 100 kilo mu? 100 kilo ağırlığında e, yayın balığı yakalamış. Oktay neredeyse senin kadar ha. Benim kadar olamaz da. Yani e... sırf Sır sakalın yeter. Aslanım. Yani ne bileyim kaza geldi böyle benim kadar olamaz falan diyece. Ben de sana şey yapayım. <gülüyor> bir dakika <böyle>. <gülüyor> <ederim. gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eee ağırlık olarak 100 kilo. Şöyle bir adamlar da tutmuş böyle yan yana 3 4 balıkçı. Artık hangisi yani burada bir isim var. Duran Bahattin Bey var ama 4 kişi var mesela fotoğrafta. He, hepsi şey yapmış. Ben de ben de, de, de yine fotoğrafa diyeceğim. diyerek böyle bir fotoğrafa girmişler. Ama en çok gülen biri var herhalde bu Bahattin Bey. Tutandır büyük ihtimalle. En çok en hepsi tutuyor da böyle bir Onun e, tadı şey nasıl var. oluyor acaba ya yayın balığı? 100 kilo balık şimdi. E tatlısı tatlı su şeyi balığı nasıl olur ya ya yavan, e, tamam bol sosla yenmeyecek. Çorba, çorba, şey çorba şey yok. olur. Bir kısmından çorba yaparsın. 100 kilo balıktan ne yapacaksın? yapacan? Vallahi şey Konya şeyini doyurursun ya. Şey, Sivas'ta olsun, düşünün Hadi. Baraj Sivas'ta. Baraj Sivas'ta Sivas'ı do doyurdu Konya'ya kadar doyurdu. Doyuruyorsunuz anladığımız kadarıyla. O zaman e, genç balıkçılara örnek olsun, umut olsun Bahattin Bey diyoruz. Ve e, bu saatin sonunda Garbage ve Spesial radyonuz da Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar Hepinize günaydın Modern Sabahlar devam ediyor 9'da 10 geçiyor Saatimiz Perşembe sabahında ilerleyen dakikalarda Yepyeni bir günlerime karşılığında Önce Nabiya yeah. Ne oldu siz videoya geldiniz yeah. Ben şarkıçın yanınıza dediğin. gelecektim Sonuçta nereye kadar abi Yani Abi bir şey soracağım yani... Sor ben buraya geldim ya bir sizden 20 saniye önce. Evet abi. O arada bir şey konuşup değiştirdiniz mi? Ben çünkü dinleyicilerimize bir müjde vermeye hazırlanıyorum. <gülüyor> ne değiştiriyorum? Yani bugün şey olmaz. Demiş. Bugün işte şeye gideceğiz. Gross market alışverişimizi planladık. A'dan <gülüyor> S'ye Ama nasıl? Sen ne söyleyecektin? <gülüyor> Sen ne söyleyecektin söyle. <gülüyor> ben onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. He. Ne olur gross söyle, market. Söyle tabii söyle canım. Söyle canım. Ay değiştiyse saçma sapan bir şey olmuş Geçti dediğin işte onu konuştuk Ne zaman gidelim ne yapalım falan filan diye bağladık ne, Nasıl bağladınız? Böyle bağladık konuyu bir şekilde Bir şekilde Benim bir tane ufak köşem var bunu. Ne var? Ufak köşe diyelim Ufak bir. köşe mi? Aha. Ufak, su. ufak su Ufak suyum vardı <gülüyor> der gibi <yani>. Zaten popo <gülüyor> dendi bugün yayında Uzun olur <gülüyor> <uzun. gülüyor> Umut koşusun diye bir köşem vardı bir. Onu, onu yapabilir <gülüyor> miyim? Yap, ya bak başka yarışmamız yok mu? Yarışma değil de konumuz var. <gülüyor> Sen köşeni yap tamam hadi yap tamam. Umut Koşusu. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Umut Koşusu'ndan bir kez daha merhaba. <gülüyor> Hayat boyunca bazı isteklerimiz olur. Hep özendiğimiz şeyler olur. Ve onları bir hayal olarak içimizde yaşatırız. Bazen öyle şeyler olur ki hayallerimiz gerçek olur ve... Bir anda hiç beklenmediğimiz şekilde kendimizi Gross Market'e birinin yerine giderken bulabiliriz. Umudunuzu hiç yitirmeyin. Umut koşusuna her zaman devam edin. Hoşçakalın. Jingo'nun sunduğu umut koşusu son herhalde. Jingo <Gülüyor> hangi markeydi Ne abi? Jingo neydi abi? Çünkü onunla sponsor belli abi. Sponsoru şey abi işte daha rahat nefes almayı sağlayacak ya böyle yapıyoruz. sponsoru belliydi ya. Ne? Aa, o buydu. <gülüyor> ben mi? gerçek firmaları konumuz etmeyiz diye düşünmüştüm fair. Şimdi sonuçta özür dilerim. Böyle bir hata yapmışım. Ama onun konuşması yapıldı, sözleşmesi yapıldı. Neyse artık. parası neyse veririz. Şimdi e şimdi ben işlerimi ayarlayayım da. Çünkü Oktay'la e Gross Market'e gideceğiz yayından sonra şimdi sevgili dinciler mesela futbol maçlarından sonra uzun uzun program uzun uzun maç hakkında yorum yapılıyor ya mesela 90 artı falan gibi böyle programlar var ya umut koşusundan sonra da umut koşusunun üzerine programlar yapılır ona göre benim çünkü işlerim Bak adam ona göre işlerimi ayarlamam lazım. var mı içinde bir umut hala bir umut taşıyor musun yani? içinde bir umut var mı? 20 saniye içinde çok şeyler mi değişti e işte tabii ya. Bir de bugün sen nöbetçi değil misin? 3-5 sende bugün. 35 bende ama umut koşusuna her zaman. Valla bana bir köşe daha... Yaptık mı? ...reklamdan sonra... ...20 reklamlarından sonra bir köşe daha yaparım lazım. 20 reklamına kadar o zaman bir e, tweetleri okuyalım da. Kenan Bey'in bazı soruları var. Buyursunlar. Soru, bir tane soru, de talebi var. Soru. Sorular, cevaplar ve... Sorular bir... ve talepler köşesine geçelim mi o zaman? İki sefer aynı soruyu sormuş. Lütfen bunu... Mükerrer, mükerrersiniz. Sen bunu cevaplar mısınız dercesine evet. adeta? Evet, o zaman isterseniz sorular ve taleplere geçelim. Sorular ve talepler. Sorular ve talepler. Bir şey sorabilir miyim efendim, efendim? Bir şey talep edebilir miyim şimdi acaba? Bugün az da benim. Bugün az tekrar efendim. Bir soru Adam olacak? Mı? adamın dilini. <gülüyor> soru ne <gülüyor> Sorular ve talepler. Talepler. Evet... Bu hafta e, yine sizden gelen sorular ve sizden gelen talepleri değerlendireceğiz. E, her zaman olduğu gibi iki değerli konuğum var. E, Fahri Ünç ve Ege Kayacan. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkür ederim Fahri Bey. <gülüyor> yani ben biraz böyle şey yaptım ama... ben hani En Şimdi son söylemek... başka yerlerde herhalde. Yo, en son söyleyeyim dedim. <gülüyor> kafanız başka... Lütfen yani şurada yılda bir bir köşe yapıyoruz. Onda da bir... Buraya verin kafanızı. Ve e, Kenan Bey'den gelen sorular ve talepler var. E, sorusu şu. Yapay baraja su nasıl geliyor sizce? Mükerrer defalar aynı soruyu sorarak e, cevap konusunda istekli ve ısrarlı olduğunu vurgulamış. Yağmurla mı birikiyor yoksa... Derelerle yönlendiriliyor. Falan ya falan O gibi. akarak oluyor zaten. Akarak olan şeyin önüne set koyduğun zaman orası ne oluyor? Yoluluyor. Yaklaşım olarak Fahir Bey'inki yaklaşımı doğru. Seninki soruydu. <gülüyor> akarak mu? oluyor. Hayır seninki soruydu. Bir soru beklemiyoruz. Sizden bir cevap bekliyoruz. Bir cevap bekliyoruz. Yalan yani. yanlış da olsa. Yani. Evet sorular bölümümüzün sonuna geldik. <gülüyor> Şimdi talepler bölümümüze geçiyoruz. Kenan Bey'in talebi. Sayısız kimlik istiyorum. <gülüyor> İlk kimliğini bir veriyorum ben. Sayısız kimlik isteyen adam kimliğiyle ön çıkmış burada Kenan Bey. Şimdi programımızın formatı gereği farbi sadece sorular bölümünde size evet. dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> talepler talepler bölümünde. Ama taleplere cevap verilmiyor mu? Hayır. Programımızın formatı gereği sadece talepler dile getiriliyor. <gülüyor> Maalesef bir cevap veriyor. Ve bir mesaj olarak gönderiliyor. Saçma bir şey olmasına rağmen böyle bir şey. Sayısız kimlik istiyorum diyor Kenan Bey. Kendisine İnşallah ne diyelim? tebrik ediyoruz. <gülüyor> tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bu sayısız kimlik diliyoruz. operasyonunda mı diyeyim artık? Ne yani... verebiliriz diye aslında düşünebiliriz. Ben çok kimlik verebilirim ya Kenan Bey ama tabii birazcık daha şey yapmamız lazım. Üzerine çalışmamız lazım. En az 10 kimliği hazır gibi şu anda. Bence de. bence de 14 kimliği hazır bence. Peki bir rakam vermek gerekirse? Ben de en az kafadan 7'de Ankara'lı Behlül kimliği var zaten Kenan Bey'in. Yani bildiğim kadarıyla yani, en basitinden. F Sen basit. gördün mü o fotoğrafı? Gördüm gördüm. Çok güzel gerçekten. Ankara'lı Beylül e, kimliği var doğru. Hazır da bekliyor. Sadece PVC'si kaldı. Fotoğraf da hazır zaten. Yani BVC <gülüyor> bekleyen kimlikler diye <gülüyor> özel bir şeyimiz var. Orada PVC'sini <gülüyor> yaptır. Bir, bir de şöyle bir şey ulaştıracağız. var. Bir de şöyle bir ayrıntı var. Bizim verdiğimiz kimliklerde mesela her geçerli kimliklerde soğuk damga olur ya. Hı hı. Bizim de soğuk damgamız. Ot otobüslerine binemez uyarısı Her verdiğimiz kimlikte öyle yazacak değil mi? Evet yazacak tabii, tabii ki Ankara'nın belirli... Çünkü kimin nasıl kullanacağı belli olmaz. Maazallah ot otobüslerine binmeye kalkar. Üstünde de herhangi bir ibare yok. Olay çıkar. Olay Ama çıkıyor. zaten biz şu anda kimlik veren olarak kimlik veren olarak e, bir sorumluluğu alıyoruz. Orada yazıyor ot otobüslerine artık o sorumluluğu almadığımızı söylüyoruz. söylüyoruz zaten. Binemezsiniz demiş efendim. Ankara'nın Mehmet Ali Erbil kimliğini biz mi vermiştik? Onu ben vermedim. Ankara'nın Mehmet'e her kimlikle bize gelen kişiyi kabul etmiştik. Ha, kabul buyrununu kabul, kabul, kabul etmiştik. Biz, biz, biz vermedik yani değil mi? Biz vermedik. Çünkü onun üzerinde de yazmıyordu. yazmıyordu, yazmıyordu. Onu, Tutup seni bilemezdi ondan. Yani. Çok teşekkür Bir ediyoruz. tweetlere bir bak bakalım başka bir şeyler var mı? Başka e, Erhan Bey hı hı. E, sevdiği için gidip konuşan adam kimliğiyle binebiliyor muyuz diye sormuş. Ototobüslerine diye Konuştuğuma göre binebilir miyim <gülüyor> diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevdiği için gidip konuşan adam kimliğiyle binebiliyor. Şöyle bir bakıyorum. Maalesef, Maalesef otu, otobüslerine binemez. Ama bir... sevdiğiyle yarınlara el ele yürüyebilir. Aslında kimlikleri bir düşünmek lazım. Ha neyler hangi kimliklerle ne yapılabilir? O zaman balık olması e, normal. Program dururuz. köşe bitmedi mi abi kimlikler köşesi? Başka e, tweetler var mı programımıza gelen? E, bir de e, Erdem Bey. Erdem Yıldırım Er. Aa. Biliyorsunuz kendisi. Kaçta şu anda? Atarsa 55 mi 56 mı demiş. 55 Samsun. Atarsa demiş 55 mi 56 mı demiş. Onu isterseniz şifreler köşemizde <gülüyor> şey yapalım. 349. Kısa dönem. Kendisine zamanın hızla akmasını. Temenni e, ediyoruz. Biliyor. Kabul buyursunlar efendim. E, ve selamlarımızı samimiyetlerimizle beraber gönderiyoruz, gönderiyoruz paketleyip. Evet köşemizin sonuna geldik. Başka tweet yok mu ya? Bu kadar tweet ya. Her talep, gün böyle talepler var, ve şey var. var ama talep yok ve var. soru yok. Sorular ve talepler köşesi bu kadar ama. yani soru de ve selamı gönderdik. Bence başka tweetler de vardır. <gülüyor> ya muhakkak ki vardır yani onu şey yapacak bir şey yok. yani. Peki o zaman <gülüyor> tamam sorular ve taleplerin sonuna gelelim ne yapalım? Aa gross yok yok. Onu Yokmuş <gülüyor> başka bir şey var mı diye? Neyse. Umut koşusuna pas attık. <gülüyor> O zaman sevgili reklamlarla coşma şansımızı değerlendirelim. Bence hiç kaçırmayalım bu fırsat ayağımıza kadar geldi. Çünkü her zaman gelmiyor bu fırsat. Böyle bir fırsat 35 bin yılda bir denk gelir. Yani 3 kişi stüdyoda tweetlere bakılmış ve hemen ardından da reklamlara giriliyor. Ve sonrasında çalacak şarkıyı o zaman şey yapalım müjdeleyelim. Ne? Justin Timberlake mi istersiniz? Başka? Şimdi Justin Timberlake mi istersiniz? Yoksa... Bir klasik Fleetwood Mac'ten evri vermedim. Evri evet, ver. Evet. Bana evet. da evri ver. Bana da evri ver. Evet. Bana da evri ver geldi. Evri ver, evri ver Anadolu. Hatta bir genç kızlık yapayım. Biri üstüme Fleetwood Mac evri ver atsın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. The bir boy band kurmayı düşünüyorum. <gülüyor> Vallahi çok başarılı olursun yolunda çık. Bizi de alacaksın mı? Alacaksın mı dediğim... Yani, Sizin e, Gross Boys <gülme> grubunuza girebilirim. E, G-Boys diye bir grup kursanıza. G-Boys. Ama sonu Z'li bitsin. Boys'uz. Oktay ne dersin? Vallahi Gross Market'e kim gitsin yeni bölüm olsun demiş Nihan Hanım. Halk oylaması yani <gülme> referandum diyor. Olsa... <gülme> Bundan da referanduma gidelim bence de. Ya. Kenan Bey'in talebi var. Sorular ve talepler köşesinde Bitti onun Bitti ama yani evet ama yani. Yani söyleyelim. Yani ya tweet... Kenan Bey de resmen kendine köşe yaratan adam kimliğinin Vallahi vereceğim PVJ şimdi. Değişen Gross Market programına dahil olmak istiyorum. Efendim öyle bir algı oluştu maalesef. Şunu söyleyeyim Gross Market programı değişmedi. Değişmedi, değişemez. Yani çünkü değişmez iki madde vardır. <gülüyor> yani bizim şeyimizde. Biz biz daha biz... de birimiz. Bir tane Gross Market e, programı ee, diğeri de o neydi ha? O, <gülüyor> o değişti galiba Oktay ya. O değişti mi? Ee, İrem Hanım da hava durumunu söylemiş bize. Ne demiş? Neymiş? Bugün 18, yarın 15, cumartesi 4. <gülüyor> <gülüyor> hava durumu falan değil abi böyle. Herhalde hava sıcaklığı değil mi o? 18, mi? yarın 15, cumartesi 4 olan ne olabilir? Benjamin Batının günlük dayanılmaz hikayesi bir şey. de olabilir. Teşekkürler İrem Hanım diyoruz. Bakıyoruz. Esnafa bir umut oldu. Cumartesi Valla. gününün 4 derece olması. Güzel ya 4 derecede şey demeyin. Daha da kötü olabilir. Tabii daha da kötü olabilir. Öpte başına koy. Yani sıfırın altına geçiyor. Buna da razı olacaksın. 4 derece dediğin o kadar kötü bir sıcaklık değil. Sonuçta pozitif bir sıcaklık. Tabii. Po pozitif. Bak, adam pozitif açıdan bakıyor. Trost Market planları ne, e, neden değişti diye Ege Bey'in bir sorusu var. E, mut, Twitter'da mutfak, mı? Mutfakta otururken. Bir cevap verilecek mi? Bizden gizli... <gülüyor> yazılmış Attı tweetle o, e, programa dahil olan arkadaşımız yo canlı yayında atmıştım ben <gülüyor> yayında mı atmıştım <gülüyor> yayında atmıştı canlı yayın eser. Biz de başlamış herhalde refresh mi etmiyorsun ne yapıyorsun şu anda bitti. tamamen alt üst oldu <gülüyor> şu anda benim, benim benim şeylerim tamamen alt üst oldu madem yayında atmış evet e, ne yapacağız Gross market mi yoksa İstersiniz, İstersiniz... Başka yayıncılık, yayıncılık yapalım evet. Çünkü bu konu daha çok tartışılır Yani biz Oktay'la gross marketteyken de bu konuyu tartışırız Ne oldu da sen buraya nasıl? geldin falan diye de konuşulabilir Yok nasıl Oktay'la yok. gross marketteyken nasıl Ne diyorsun Ege sen de yani, bu Hakikaten bütün bilinçaltını Allah döküyorsun Allah ha. Allah, ha. Öyle bir şey yok ya Sen kendine bir dünya o gerçekliğini yaratıyorsun Ve orada yaşıyorsun Biz sana <gülüyor> gross markete gitme demiyoruz Yine git ben siz de gitmek istiyorum abi. Ha, abi onun için işimiz var benim bugün ya biraz. Evet abi onu başka bir zaman erteleyelim ya. O zaman öyle bir gün yapalım. Dinleyicilerimiz de gelsin. Tamam Kenan Bey bak mesela gitmeye istekli. İstekli. Onunla da sizi bir çift yaparız bence. Kenan Bey'in de bu konuda istekli olacağına Orada da market var. yarışması yapacağız zaten. Oktay'la bizim <gülüyor> en büyük en büyük isteğimiz yani bugün bir market yarışması olsa. <gülüyor> gross market, market erişmesi, yarışması. Market, Dediğinizle... süper market vardı ya eskiden. E, eline liste veriyorlar onun alıp... diye bir yarışma gözlüklü adam sunuyorlar. Öyle hayalleriniz ne mi var ya? Vallaha şey var, işte? var hala. Hayal var. değil ya o konuştuğumuz konulardan yalnızca birkaç. <gülüyor> yani hani <gülüyor> ama yani o bizim gittiğimiz Gross Market'te bu yarışma yapılsa bir numara mısınız? Bir numarayız ya. Hiç bir yansım. numarayız yani üçümüz de bir numarayız. Yok, Yok. biz bir numarayız ya. Bir, bir numaralı kürsü. Birisi arabayı kişi. sürüyor birisi önden koşuyor. Hadi bakalım hop Sen koş. süpermarket yarışmasını hatırlamıyorsun galiba. iki kişiydi. Esmer Şeker nerede hop lak oradan buldun. Ondan sonra dilimli zeytinler. lak hop marka veremiyoruz. Kusura bakmayın <gülüyor> hop o. Ama istersen ailelere yer. <gülüyor> Şimdi valla sinirden sigara paketini kıvıran Kenan tiplemesi. <gülüyor> Bu Kenan e, az önce bahsettiğimiz <gülüyor> Kenan, Kenan Bey, Bey değil, değil. değil. Başka bir Başka Kenan. Başka bir arkadaş. Sinirli Kenan. E, <gülüyor> i̇stersen şey yapabiliriz Ege. <gülüyor> Aileler yarışıyor problem var ya. Burun deliklerinin mikrofondan uzak tutmaya çalışıyorum. Aileler ne yapacağız? Yarışıyor. Soket sırası. Bana da soket sırasını vereceksiniz. Hayır. Beraber çektirdiğimiz fotoğrafları veririz en sonunda. <gülüyor> Herhalde verirler. Yani o 5 kişilik çünkü. Evet 5 kişilik. O i̇ki da şey var. Bu 2 kişilik. 2 kişilik Maalesef, olmasaydı şeyde. Süpermarket yarışması 2 kişilik. 5 kişi nasıl sistem bir kez daha yarışmaya katısam yine aynı cevabı veririm. Olmaz çünkü Fahir <gülüyor> bağırır oluyordur şu an. <bana. gülüyor> bağırır biliyorsunuz. <gülüyor> <Ü> <gülüyor> İkinci turda dört kişi kalmayalım. <gülüyor> Bugün efendim biraz da dinleyicilerimizin anlayacağı <gülüyor> şeylerden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde e, bir müzayede yapıldı. Pek çok Şimdi, kentinde müzayede yapılıyor ama bu müzayede. Satıbiz'de mi yapıldı Oktay? Valla bravo. Anlarsınız biraz bu işlerden. Satıbiz'de yapıldı. Yani herhalde orada yapıldı. Benim de bildiğim o. Ee, bir çanak. Ne çanağı? <gülüyor> babayın şarap çanağı. <gülüyor> Çin çanağı diye geçer. <gülüyor> Çin çanağı. Çin çanağı ama babay, babayının onu. Tabii. E, babayın şarap çanağı diye geçiyor gerçekten. <gülüyor> Değeri konusunda hiçbir fikri olmayan bir çanak bu. E, 6 yıl önce e, adamın biri. E, adamın biri dediğimde Giuseppe. Hı hı. Londralı sanat nesi olabilir Giuseppe? Gurusu mu? <gülüyor> Hayır. Londralı sanat eleştirmeni? Hayır çok nezih düşünüyorsunuz. Sanat severi? Biraz, biraz ev gibi düşünmeyin. Biraz düz düşün. Biraz koleksiyoncusu. koleksiyoncusu? Değil bizim. Güner abi. Mesela Güner abi gibi düşün. Sanat. Antikacısı. Sanat. Sanat satıcısı. Toplayıcısı. Daha bizi düşünmeyin. Londralı sanat nokta noktası. Dahisi. Giuseppe Enkazi. Değil. Sanat. Sanat aşı. Değil. Böyle böyle türlü türlü yerlere girip türlü türlü işler yapıyor ve sanat tırsızı hayır, hayır öyle türlü türlü işler deince illegal değil yani sanat taciri bu konuda şeyi çok yüksek, dikkati çok yüksek yani ha, ha. sanat uyanı Değil hmm. ha, onun gibi. Sanat hayvan hayvan. Hayvanlardan gidin. Hmm. Özel hayvanlardan. Sanat tilkisi. Ha? San, onun gibi Sanat bu kalemın. Sanat. Sansır. Sanat. Çakalı. Sanat ayısı. Sanatın köpeği. Sanat. S sanatın başlıyor. dibi. <gülüyor> <gülüyor> sanatın dibisi nokta. <gülüyor> Hakikaten. Teşekkür ederim. Londra'lı sanat simsarı. Simsar. <gülüyor> Aklıma geldi simsar. Simsar hayvan mıydı ya? Sansar gibi bir şey değil mi o? Simsar neydi ya? Ben kafam karıştı. İşte tacir. Tacir işte evet. Sanat üstünden resmen para kazanıyor bu adam. Hisse hayvanat bahçesinde simsar gördün mü? <gülüyor> Görmedim. Kafes içinde takım elbiseli bir adam. Sizinle ne çöp Sansar diye açabilir misiniz diyen bir hayvan. <gülüyor> Ay komisyoncu. Ee? Şimdi bu adam e, 3 dolara almış bu kaseyi. 3 dolara. <gülüyor> 3'e e, e <gülüyor> bakmıyor. Simsar. Ondan sonra çapı 12 santimetre <gülüyor> tahmin edersiniz. Et kalınlığı Oktay. İçin şu anda. Niye? Madem onun çapını veriyorsun et kalınlığını da ver. Çanağın. Ondan sonra 2.2 milyon dolara çıkmış. 3 dolar aldığı şey. Yok ya nasıl çıkmış? <gülüyor> <gülüyor> Çoğu uyanıkmış ha. Vermiş. Biri vermiş. 2.2 milyon doları vermiş. Veri vermiş. Ee, Osa benim de verirdim. <gülüyor> ben de verdim. Benim de, şöyle, benim de mesela 500-600 milyon dolarım olsa, yok yok birkaç milyar dolarım olsa verirdim be. Çanağa Derim ki Nelere nelere para vermiyoruz. Şöyle harcardım. Ben. Kaç paraya aldın o şana? 3 dolara. 2 milyon dolar veriyorum. Ben arkadan vardım. 2.2 milyon dolar. Çünkü ben bunu hiç düşünmemiştim. <gülüyor> ben hiç sizi çıkarmazdım. Çanak bende kaldı. Sonra da derdim yeri geliyor bir gece de harcıyoruz. Aynı formda bilinen tek porsiyonan kase 60 yıldır Londra'daki British Museum'da sergileniyormuş. Bunun aynısıymış. Herhalde takımdı bunlar. Simser demek ki ilk önce British Museum'da gördü. Aha. Ana dedi bunu gördüğü anda. Bunun aynısı dedi. Demek ki 3 kapattı 5 pound da verirdi. Ondan sonra müzelere niye gitmiyoruz? Ya müzelere git oradan bir şey gözüne hafızalana girer. Gidersin yarın öbür gün 3'e 5'e bakarsın şey çarşısına alırsın gelirsin... <gülüyor> 2 milyon dolar. Taş attığında kolum mu Bu hayvan olduğunu iddia ettiğim simsar Ciseppe'de mi kalıyor bu para? Para mı? 2 milyon, 200 bin Müzahide. milyon. Müzayede. Sadece bizde oradan alıyor. biraz. Hayır alıyor da sonra böyle bir bu. onu gideceği bu, yer verilir bizim verir, efendim Oktay. diye falan bir şey söyle. Söyleyen o o bir adam var mı? Yok o şekil yapamıyoruz Oktay. İşte o 3 doları veren adam belki bir gelir. Yalnız ben onu şey yapmıştım falan diye. O biraz kasar yani 1-2 hafta. Çinli sanat koleksiyonları da son kaynedahan döneminden kalma neymiş ne bu? Çin kasesi. Çin kası. Çin çanak demiştiniz. Bir çanak diyorsunuz. Bir kase diyorsunuz. <gülüyor> Nezilerimizden eleştiri gelecek şimdi. Size çanak diye duyurulmuştu. <gülüyor> diye. Çanak diye duyurulmuştu. Simsarada hayvan dediniz diye duyurulmuştu. Ondan sonra ee, Allah öyle. bereket versin demiş. Ne demiş ya? O Allah da, bereket <gülüyor> versin demiş ya. Ya iyi. Herhalde herhalde. hoş olsun. İnşallah harcasın. Hayırlı olsun. Hayrını görsün. Gross market tartışması alttan altta devam, alttan alttan devam, devam, devam ediyor. Ee, Erhan Bey'in de talebi var. Ben de gelirim ama uzaktan izlerim demiş. Yok Ve, ya. Kasadan size sıra tutarım demiş. <gülüyor> Kasada bizi zaten hiç Maalesef e, biz böyle. sıraya girmiyoruz zaten kasalarda. Çünkü etlik kasalar diye bir espriğimiz var bizim kasalara yaklaşırken. Oh, bütün zireyi açıyor mu? Etlik kasayı, Herkes kaçın kaçın diye oradan Hücum <gülüyor> halinde kaçıyorlar. Yani sıralar boşalıyor. Herkes, tabii kasiyer görevini terk edemediği için bütün kasiyerler kasalarda. Biz de istediğimiz bir tanesine geçiyoruz. İstediğimiz ve beraber kurbanımızı seçip ona göre ve fotoğraf çektiriyoruz. <gülüyor> ben de bir dinleyicimizi benimle kasaba gelmeye davet ediyorum. Ve bir kasapla nasıl flörtleşilir bütün inceliklerin. Ona... <gülüyor> O viskisini yudumlarken ben göstereceğim. Evet. Ben tamam. anılarımı tek başıma anlatacağım. <gülüyor> Ege <kayacağım>. Canlı <gülüyor> Sürpriz anılar. İyi oldu hadi reklama gir artık geldi zamanı geldi de geçeceğe Geldim. benzer. Hadi bakalım belki reklamları anlarsınız. Sevgilinizden konuştuğumuz diğer konuların <gülüyor> aksine bunlar herkese hitap ediyor çünkü. Modern Sabahlar Modern Sabahlar o bu şarkıyı da bu kadar dinlemiş olalım. Sevgili dinleyiciler sürprizlerle dolu canlı yayınımız devam ediyor. E, programımızın başında Oktay'la beraberdik. A stüdyosunda, B, -B stüdyosunda, Radyo Otoyen'in Ankara stüdyolarında. E, ve bir anda yayının ortasında dünyanın bütün adamları Fahir Öğünç stüdyoya daldı. Evet. Ve şu dakikalarda daldığı gibi de çıktı. Daldığı gibi de gitti. E, hızla uzaklaştı. Stüdyo gelmişti tam da dediğin gibi. Ee, ve şu anda dinleyicilerimizde bir e, panik havası, paniğe kapılmış dinleyicilerimizi hissediyorum. Ben çünkü Twitter'dan yansıtıyorlar. Programınız bitti, saat 10 oldu. Bugün programda bir değişiklik mi var? Ne gibi? Yani işte onu geçirecek misiniz yani? Hayır. Bir saatimiz, <gülüyor> bir saatimiz 10 sevgili dinleyiciler ve tabii ki size veda etmeden de kapatacak halimiz yok. En e, bugün yani. Şunun bazen da, da. da şunun da müjdesini vermek istiyorum. Ben e, programın son dakikalarında e, yine bir köşe yapmak istiyorum. Allah Allah. <gülüyor> umut umut koşusunu bir kez daha. E, yaptın ya abi umut koşusunu. Ama baş şey değişti, gündem değişti. Tamam abi yap ya. Umut Koşusu. Merhaba. Umut Koşusu'nda bir kez daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Zaman içinde herkesin hayatta umudunu yitirdiği anlar olabilir. Bir an bir umudun belirdiği, sonra tekrar kaybolup sizi karanlığa ittiği anlar olabilir ama hiç merak etmeyin. Bir anda gelen bir kasap listesiyle umut yeniden yeşerir. Umut Koşusu'na asla hayır demeyin. Koşmaktan asla vazgeçmeyin. Hoşça kalın. Umut koşusu. Gerçekten çok güzel oldu, çok güzel bir veda e, köşesi oldu bu. En azından bugünlük e, sevgili dinleyiciler, siz sizde umudunuzu, elinizde olduğu gibi hiç kaybetmeyin. Hiç kaybetmeyin, hiç kaybetmeyelim umudumuzu. Umutlarla yaşayalım. Yarına, yarın yeniden programda buluşma umuduyla bitirelim o zaman bu sabahki bitirelim programımızı. Öyle bitirelim. Bakalım yarın umduğumuzu bulabilecek miyiz? <gülüyor> Umduğumuzu bulana kadar umut etmeye devam edelim. <Gülüyor> devam edelim evet. Umduğumuzu bulamadığımız noktada da artık ne yapalım diye hayırlısı olsun diyerek devam edelim hayatımıza. Hoşçakalın. <Gülüyor> <Gülüyor>